Kalbi selim istiyorlar evladım. Mevlana Seyfettin Menari Hazretleri Kutus Esirru, tasavvuf yoluna ilk girdiği zamanlarda Hacı Hameydüdin'den fıkıh ilmi okuyordu. Belli bir seviyeye gelince de Şahın Akşibend Hazretleri'nin sohbet ve hizmetlerine devam etmeye başladı. H.C. Hameydüdin ise Onun zahir ilme çok daha fazla ilgi göstermesini arzu ediyordu. Bu yüzden yanından ayrılmasından rahatsız oldu. Hatta onun ayrılışından dolayı Mevlana Seyfettin'i kötülemeye başladı. O günleri kendisi şöyle anlattı bir sohbetinde. İlk hocam Hacı Hamiditi'nin vefatına sebep olan hastalığı sırasında bir gün yanına vardım. Büyük bir ıstıra biçimde bulunuyordu. Ona... ''Çektiğiniz bu acı ve ıstırap nedir?'' diye sordum. ''Tahsil etmeyi bıraktığımız için bize kızdığınız o ilim hazineleriniz bir fayda vermiyor mu?'' dedim. ''Hocam, bizden gönül istiyorlar, kalbi selim istiyorlar evladım. Biz de onu ihmal ettik.'' dedi. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler o günde fayda bulur. Şuara 25-88-89 Mevlana Seyfettin Menari Hazretleri Kutlu Sessirru, Şah-ı Hazretlerinin ihtimam ve sevgisine muhatap olmuştu. Şah-ı Hazretleri Kutlu Sessirru, vefat edinceye kadar sohbet ve hizmetinden hiç ayrılmadı. Onun vefatının ardından da Hacı Alaaddin Hazretlerinin hizmetine devam etti. İrşada başladığında devrin en büyük velilerinden biriydi. Himmeti ve tasarrufatı çok genişti. Bir sohbetinde şöyle buyurdu. Eğer insan sıhhatliyken kalp huzuruna varamayacak ve ondan bir meleke elde edemeyecek olursa, hastalık vaktinde kuvvetler eksilmeye başladığı zaman beklediği kalp huzurunu bulması artık son derece zor olur. Salihlerin böyle hastaları ziyarete gelmesi, hastaya ruhani bir kuvvet kazandırmak içindir. Bu yolda büyüklük iddiasında bulunan bir şey bildiğini zannedip, Parlak kelimelerle millete vaaz ve nasihat edenlerin çoğunun ahirete intikallerini gayet aciz ve dağınık bir halde gördüm. Elde edilmesi suni olan şeyler, çeşitli hastalıkların hücumu ve insan tabiatının zaafı olan ölüm esnasında insana hiçbir fayda vermiyor. Bilhassa şiddet ve mehnetlerin en büyüğü olan ruhun bedenden ayrılışı zamanında suniliğe hiç yer kalmıyor.